ortasız bir şekilde çalışıyor bu kardeşimiz. Yalnız daha önceden işsizlik maaşı almaya hak kazanmış. Bu işsizlik maaşını şu anda alsa, bu maaşı kendisine harcamamak kaydıyla bir başkasına hayır olarak verse olur mu hocam? Efendim, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına göre bir kimse çalışırken işinden ayrılır, işte sonra onun için bir miktar belli bir zaman geçmiş ise ona işsizlik parası veriliyor. Bilebildiğim kadarıyla başka bir işte çalışmamak şartıyla o işsizlik parasını alabilir. Ama işte Sosyal Sigortalar Kurumu'na, SGK'ya bildirmeden gizli kaçak olarak çalışır, ücret alır, maaş alır, aynı zamanda işsizlik parası alırsa bu devletin kurallarını ihlal etmiş olur ben şimdi da çalıştım almadım. Şimdi alsam bunları fakirlere dağıtsam, kendimi yemesem olur mu konusunda da buna olumlu cevap veremeyiz. Çünkü dürüstlük İslam'da esastır. Yani aldığınız zaman hem çalışıyorsunuz hem alıyorsunuz. Buna devlet razı oluyor mu? Derim ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bundan haberi olsa, tamam olsun bir şey, problem yok diyorsa alabilir. Ama Hayır alamazsınız hem çalışıyorsunuz hem işsizlik parası alamazsınız diyorsa İslam dinindeki dürüstlük açısından baktığımız zaman bu ahlaki bir şey olmaz. Onun için çalışıyorsa almasın veya çalışmasın alsın.